Elhamdülillah ve salatu ve selam ala Rasulillah. Şimdi bir Müslüman soruyor. Dür tesbihin hükmü nedir? Bir de cemaatle eee tes, yani tesbihin hükmü dediği normal bildiğimiz tesbihle hükmüdür ve cemaatle tesbihin hükmü nedir? Şimdi arkadaşlar tesbih ibadeti büyük bir ibadettir çok faziletli bir ibadettir. Her muslmanın olmasa olmazıdır. Ömrün vazifesidir. Bir insan sabahtan sabah zikirleri ya uyanır. Namaz zikirleri, vesaire bütün günün zikirleri, tuvalete girse zikirdir, banyo yapsa zikirdir, abdest alsa zikirdir, yemek yese zikirdir, kalksa zikri var. Hepsi ibadetlerin neyi var? Zikri var. Arabaya minse zikri var. Hepsin ibadet var. Bunlar hepsi tesbihtir. Hepsi tesbihtir. Normal zikirler var. Bular çok faziletlidir. Salih amellerin zirvesidir. En büyük amellerdendir. Tesbih etmek nedir? Allahu Subhanahu ve Teala her zaman hatırlamaktır. Kim Allah'la olursa Allah, Allah onu ilandır. Tesbih muhsinlerin ihsan derecesi, evliyaullahların neydir sıfatlarındandır. Çünkü Allah seni görmüyorsa eee par istagfarla al. Sen Allah'ı görmüyorsan Allah seni görüyor. Budur tesbihin anlamı. Her zaman Allahu Teala'yı zikredip hatırlıyorsun. Allah'ı unutmamaya çalışıyorsun. Allah'ı unutmamanın sebebi nedir? Allah'ı hatırlamaktır. Şimdi bu büyük bir fazilettir. Şimdi tesbihin çeşidi var, eee derecesi var, fazileti var. En güzel tesbih nedir? Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem sünnetinde geçen tesbihlerdir. Onlar da nedir? İşte bu bu bu ibadattır. İbadet de tövqedir dedik. Tesbih de bir ibadettir. Nasıl lan belirlendirilir? Nasıl lan orada durursun. Resulullah demişti 33 de, kere namazdan sonra 32 diyemeyiz, 34 diyemeyiz. Bu nasıltan belirlendirilmişse bu akşam zikirleri hepsi bunlar nasıltır. Bir de mutlak tesbihler var. Salat selam getirmek Resulullah'a çok büyük faziletttir. Ne zaman getirsen sayısında, zamanında, mekânında aynen olduğu gibi yeteracaksın. Bunlar güzel şeylerdir. Şimdi bir e, ümmette Resulullah zamanında olmayan bir mesele çıktı ortaya. O da nedir? Tesbih. Normal bildiğimiz e, attuz üç, yani de 99 sayısı olan e, taştan, yani de şeyden tesbih, ipe sarılmış. Bu nedenle zikretmenin şeyi nedir? faydası, yani de e, caiz mi? Caiz değil. E tespih hakkında alimler ihtilaf etmişler. Bir kısmı demişler caizdir, bir kısmı demişler bid'attir caiz değil. Her iki tarafın da delili var. Ama bid'at diyenlerin delili daha kuvvetlidir daha kuvvetlidir. Eee çünkü tesbih diye bir şey yok idi Resulullah zamanında. Onun için daha kuvvetlidir. Bir de sahabeler bunu olduğu gibi inkar etmişler, görmüşler. Sahabeler öyle taştan tesbih edenleri inkar etmişler üzerlerine vesaire. Bu racih olan Allahu alem tesbih ki cins olarak tesbih olarak elinde tutsan da haram değil, bid'at de değil. Yani tesbihdir. İster eğlenceye itir tutarsın. Bir mahsulü yoktur. Ama tesbihi her zaman neyle yapacaksın? Ellen yapacaksın. Elden nedir? Parmaklarınla yapacaksın. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor, eee hanımlara söyledi. Sebbihna ve aqidna bil asabi. I. Tesbihinizi parmaklarınızla yapın fe innahunna bu parmaklar, bu tesbihler mesulatun. Sorumludur, mustantakatun. Bu parmaklar soru sor, sor, sorumluluk altına girer va kıyamet gününde mustantaktır. Kıyamet gününde sorulur bundan. Bu kıyamet gününde bunlar şahitlik yaparsa onun için evet ya Rabbi benim benimle zikretti seni. E tesbihten zikrettiysen kıyamet gününde tesbih nereden bulursun? Evet onun için bu fazilettir Allah subhanahu wa taala'dan parmakla tesbih etmek. Ama tesbihin cinsi alimler demişler bid'et olmasa bile Afzaldır tespihten uzak durmak. Yani tesbihle tesbihat yapmamak. Ama eee bazı yaşlılar var, unutuyorlar olabilir. Olar için bir mahsuru yoktur. Tespihten yapabilirler. Eğer o tesbih onlara yardım ediyorsa Allah'ı zikrinde bir mahsuru yoktur. Ama namazdan sonra 33 kere tesbih muhakkak parmaklanacak çünkü onunla delil gelmiş. Yani insan faziletli parmağım sen benimsin şahitlik yapan parmağımı bırakayım elimde tespihle yapım hayır bu olmaz. Parmakla yapmak daha faziletlidir neden? Tespihle yapmaktan. Onun için biz parmaktan uzak durarız, tespihle yaparız. Diğer tespihleri mesela 100 kere la ilahe illallah ve sair diyer tespihleri eğer unutmak babından unutuyorsak eee yen de eee şeyle eee karıştırıyorsak yaşıllar gibi vesaire her çeşit gibi o zaman bunu alsan eee eline bunuyla yapsan bunun bir mahzuru yoktur inşallah. Ama tespihi aldın bir toplumda bellidir ellerinde 101 taşiyan tespih. He? Yanbaşlarına tekke koyan işte bunlar ehli takvadır, bunlar ehli salattır, bunlar ehli zikirdir. Öyle bir hava verirse alimler derler muhakkak caiz değil çünkü bu riyaya yol açar riyae yol, yol açmaması şartıyla olsa bu bir e, mahsuru yoktur inşallah ama riya'ya yol açıyorsa bu haramdır caiz değil. Bunu alimler bol bol konuşmuşlar. Ee, i̇nnehu tesbih riyae yol açarsa hatta her ibadet riyae yol açarsa mekruh olur. Onun için insanlar kendi ibadetlerini insanlar için değil Allah rızası için eee yapmaları lazım. Bir de alimler derler elden yapmak tespih insan kalp huzurunu bulutur. Ama tesbihle ne yaparsın? Unutursun. Eee saat gibi gidersin, makine gibi. He? Ondan sonra bir bakarsın tesbihi bitti. Ne dediğini bilmezsin. Bu kabul olmaz zaten. Batıldır bu tesbih. Nasıl namazda ne dediğini bilmesen kabul olmaz? Aynen öyledir. Ondan dolayı asıl olan tesbihte nedir? Kalp huzuru olması lazım kalp huzur oldu tesbih doğrudur. Eee bu tesbih de e, eğer bu şekildeyse e, bir mahsuru yoktur inşallah. Kalp huzuruyla eee yapıyorsan şaşırmakı önlemek için bir mahsuru yoktur inşallah bu caizdir. E, bir mahsuru yoktur ama daha evledir insan parmağıyla yapması lazım. Bu orta bir yoldur. Bu orta bir yoldur diğer asçıklı alimler bidat demişler. Onlara da biz inkar edemeyiz çünkü onların da delilleri var. Ama biz ne diyoruz? Orta yolu izlemek için diğer alimler diyorlar yaşlılar karıştırır çar yapabilirler elden tespihlerini. İnşallah bunun bir mahsuru yoktur. Ama o tespihi riya için falan kullanmamak lazım. Bazen biz camilerde görüyoruz. Birbirlerine tespih atıyorlar. Camilerde tespih koymuşlar. Aslında olmaması lazım. Bütün imamların görevi olması lazım bu tespihleri toplayıp atmaları lazım. Çünkü parmakla tespih yapacaksın. Resulullah diyor, parmağınızla yapın. Bu bir de çok değil 33 üstenedir. İnsan şaşırmaz. Daha evledir. Evet. Bu birinci şıkkı, ikinci şıkkı toplu şekilde tesbih diyor. Nedir? Toplu şekilde tesbihçi şekil var. Biri 5 vakit namazdan sonra mu'tad olan bizim bildiğimiz tesbihlerdir. Bu türlü tesbih Resulullah zamanında toplu şekilde yapılmasıydı. Nasıl yapılıyordu? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem selamı verdikten sonra direkt yüzünü dönerdir. Sünnet var ise kılmazdır. Dilek yuzunu da nërdir jamaata? Istaghfirullah, istaghfirullah. Üç sefer. Allahumma ente esselamu minke esselam. Tebarekte vete alayte yadha el jalali vel ikram. Ondan sorra la ilaha illa Allah vahdehu, la shalika lah lahul mulku, ve la valhamdu yuhyi ve yumiytu ve hu ala kulli shayin qadir. Ondan sorra la ilaha illa Allah mughlusine lehu addin, ve la kariha el kafiru, la maniha li ma atayit, ve la muhtiyha li ma menaht, ve la yenfi'u kullu zhi jildin anka jidt ve sair buna benzer duaları söylerdi. Ondan sonra 33 kere tesbih yapardı. Ondan sonra ayetel kürsi okurdu. Ondan sonra kulhuvallahu ehad, falaknas, sabah namazından iç akşam namazından sonra bunları 3 sefer okurdu. Falaknas, ihlas. Maalesef bunlar camilerde okunmuyor. Sadece ayetel kürsi'nin yetiyor ama bu olması olmaz sünnetlerdendir. Şimdi Ondan sonra Resulullah gider diye önde sünnetini kılardı. Yendi ev uzak olan camide başlarlar kılmaya. Her çeşit kendi başına tespihat yapardı. Bundan sonra ne oldu? Resulullah döneminden sonra bu bit bu türlü bid'etler girdi. Alimler bunu bid'at saydılar. Bunu kim saydı bid'at? Mesela Abdullah İbn Mes'ud as-Sahabi'l-Fakih. Fakih olan bir sahabidir Abdullah İbn Mes'ud. Abdullah İbn Mes'ud radıyallahu anhu ve rda di Kuf'a da Kûfa Irak'ta olduklarında Ebû Mûsâ el-Eş'arî de orada Kûfalıdır hatta Ebû Mûsâ el-Eş'arî Kûfa valisidir. Hazret Ömer zamanında tespit olunmuştur valiliği. Ebû Mûsâ bir Cümbahîr bir camide ne yapıyorlar? Toplu şekilde tespih yapıyorlar. Taşları koymuşlar. Bir denesi diyor 33 kereyin Sübhanallah taşlardan sayıyorlar. Lâ ilâhe illallah 100 kere den taşlardan sayarlar. Bunu inkâr etmiş. Aba Abu Musa nedir? Abu Musa kendisinden daha alim var. Eee Kuf'a da Abdullah ibn Mes'ud kendisi sahabe olduğu için biliyor ehli ilminin eee mekanesini. Bir de öyle bir iş ki bu bir naziledir. Öyle bir şey hiç görmemiş. Nedir bu? Kakmış gitmiş. Abdullah ibn Mes'udu beklemiş kapsulun önünde kapının önünde beklemiş o Abdullah Mesud camiye çıkarken ne demiş ya Ab ya abi Abdulrahman dedi bir öyle bir münker gördüm ki kalbim inkar etti bu fiili nedir o inkar ettin mi dedi ona hayır dedim çare edemedim bekledim sen ne dersin bu da adaptır yani fakihten alimden beklememiz lazım cevabı nedir bu dedi inşallah o kadar varana kadar yaşasak onu görürsün demedi özüne dedi gel sürpriz olsun sen gör Ben bu öyle bir münker ki anlatamıyorum sana bunu. Abdullah bin Mes'ud cizlice camiye girdi, baktı, bunlar zikrediyorlar, işte taş koymuş. Sabredemedi, çıktı üzerlerine, bir tekme vurdu, taşlarını dağıttı. Ya ne yapıyorsunuz dedi siz? Dedi siz ne yapıyorsunuz? Bu bid'at nedir dedi? Bu musibet nedir dedi? Dağıttı taşlarını kızdı olarak. Onlar da dediler ya Ebu Abdurrahman bilüyüler mekanesini fakihdir sahabedir Resulullah demiş fıkıh bundan alın. Ya Ebu Abdurrahman dediler biz her bir fiil ettik biz bir kötü bir şey etmedik Resulullah emretmemiş bizi tesbih etmeye tesbih ettik. Biz khere arıyoruz. Orada meşhur sözünü söyledi Abdullah ibn Mesud radıyallahu anh. Kem min muridin lil khayr lam yusib ne kadar kere hedefleyen insan var kere isabet etmemiş sen kere istiyorsun kere çi koşuyorsun ama şeytan seni sırat-ı müstakim üzerine kere götürmüyor dalalet yollarıyla götürüyor onun için dedi siz nasıl bid'at işlersiniz hala biz ashab sizin ar aranızdayız bu bid'attir kabul etmedi tekmeyi vurdu onları hazarladı bir kısmı Bu hadisi rawi rivayet eden tabi e, bu da, İmam Darimi'nin sünnünde geçiyor sahihtir senediyle. Hadisi rawisi diyor ki bir kısmı kahketti, bir kısmı inat etti, oturdu, devam etti. O inat edenlerin birçoğunu Nehravanda gördüm Hazret Ali'ye karşı kılıç kaldırmışlardı. Bu neye delalet ediyor? Demek ki onlar cahildiler. Harici nasıl harici olur? Kimseyi dinlemez. Ben öyle anlarım dinlen. Alim dinlemez. Ben anlıyorum Kur'an'dan. Ben anlarım. İşte ben de Arapça biliyorum. Bunlar harici fıkhının esas noktası budur. Onun için diyor ben gördüğüm birçoğunun neydir? Haricilerden beraber eee savaş ediyorlar Müslümanlara karşı, Hazreti Ali'ye karşı. İşte ondan dolayı bu cemaat şeklinde tesbih hiçbir şekilde caiz değil bid'attir caiz değil. Onun için her çeşi Resulullah'ın camisinde ne yaparlar? Kendileri tesbih ederdir. Hatta salam verdikten sonra sesli bir şekilde her çeşi tesbih ederdir. Estağfurullah, estağfurullah Allahümme tezzelam, mümkün tezzelam ne kadar ses yok bağırarak ne kadar ses bir yanı iki yanındaki mırıntını duracak kadar ses. Onun için sahabeler diyorlar cez kalsaydık namaza, camiye girseydik bakardık arı UOC gibi vın ses geliyor. Her çeşit şey tespih ediyor. Bilirdi ki namaz bitti, namazı kaçırdık. Ama demir bir dene tespih çekiyor. Ama bu tespih nereden girmiş? Tabi muhakkak her bid'atin yol gösterici şeytandır. Muhakkak bunda hiç dene ihlâf etmez. Çaklı selim Müslüman ihlâf etmez. Ama e, şeytan da yapar. Müslümanları kullanır bu işte. Şeytan kendisi bir şey yapamaz. Müslümanları kullanır. Ondan dolayı musulmanlar, bunu yapan musulmanlar eğer niyetli, iyi niyetli, önemli değil. Önemli olan şeytana alet olmuş, bu bid'ati dine sokmuştur. Biz inanıyoruz bunu soğan, bugün de de yapan iyi niyetle yapıyor. Kötü niyetle yapmıyor, bid'atle de yapmıyor. Aynen Abdullah ibn-i Mes'ud'un dedikleri gibi. Dediler, lem nuridu illa khayran. Biz khayri amel etmek istedik. Abdullah ibn-i Mes'ud ne dedir? Ne kadar birçok insan hayrı hedeflemiş ama isabet etmemiş. İsabet etmek için Resulullah'ın gösterdiği yoldan gideceksin. Zaten ibadetin şartı bir Allah rızası için olarak çilince Allah'ın istediği gibi olacaktır. Allah nasıl istemiş bize? Yani Resulullah haber vermiş. Yani Resulullah'a uyacağız. Resulullah yapmış mı? Yapmamış mı? Yapmamışsa biz de yapmayız. O kadar basit yarın bir gün kıyamet günde Allah sormaz bizde niye yapmadınız cemaat şiklinde sorsa diyeriz ya, ya Rabbi sen daha iyi bilirsin Resulullah'a izledik ondan dolayı bu yapanlar da bunu iyi niyet tozsa ama iyi niyet kurtarmıyor bir günde öyle diyeriz ki temenni ederiz bu bidatler camilerimizden kalksın sadece Türkiye'de değil maalesef bütün camilerde var bu İslam aleminde toplu şekilde tesbih bunun aslı yoktur. Aslında bunu eniyetten kattılar şöyle dediler insanlar var bizde cahildir özellikle cemii olan eee memleketlerde bizim gibi Arapça bilmeyenler işte dediler eee biz diyelim toplu şekilde işte subhanallah insanlar ne yapsalar toplu şekilde Allah emretmiş cemaatle olmayı. E biz de cemaatle oluyoruz. Allah emretmiş cemaatle namaz kılmayı cem'atle savaş yapmayı, cem'atle çalışmayı ama cem'atle etmeyeni güzel cem'atin bereketini güzel cem'atin amelini başka yerde kullanmak bid'at olur. Bu kaidedir. Allah'ın emrettiği her şeyi her şeye yerine koyacaksın. Allah-u Teala demişse sen bu kadar zikr yap e, sen o zikrin yerini değiştirsen bid'at olur. O zikir kendisi caiz ise de ama yerini zamanını Allah belirtmişse sen yerini değişsen olmaz. Allah ve Rasulu belirtili yerde duracağız. Esas olan budur. Bu olmasa olmazdır. Onun için alimler bu konuda kesinlikle titizlikle bu konuda hassastır. Bu konuda deliller sabit olduğu için alimler bu konuda durmuşlar ne üzerinde hassasiyetleri ne üzerinde durmuşlar işte bu türlü ibadetler nasla belindirilir ama bugün de camilerde e, var ise insanlar katılmışsa işte bu insanlar bidat işliyorlar işte bu insanlar diyemeyiz çünkü bu insanlar nedir bilmeyerek yapıyorlar bunu cahilliler bilmiyorlar zannediyorlar güzel şey. Bulara biz cahil dememiz yerine bidatçi dememiz derine bulara güzelce yavaş yavaş anladıkları dilde ne anlatacağız e, yerlerini E yani sünneti anlatacağız hatta ne yapsalar güzel bir şekilde ibadetlerini yapsılar. Elhamdülillahi rabbil alamin.